Kardeşlerim, muazzez müminler Sabah olur, esnaflar mağazalarını, dükkanlarını açarlar Hava kararmaya başlayınca bir hazırlık başlar Tezgahı toparlarlar, hesabı yaparlar Ayrılacaklar, evlerine dönecekler İnsan hayatı da böyledir Güneşin doğması gibidir insanın dünyaya gelmesi. Ömür ilerleyince, yaş ilerleyince işaretler başlar. Güneşin batacak der. Saçımızdaki, sakalımızdaki beyazlar. Yüzümüzdeki çizgiler hazır mısın der. İnne ileyna iyâbehüm thumme inne aleyna hisâbehüm. Onların dönüşü bizedir, hesaplarını biz göreceğiz, bütün insanların. İnsanlar ve cinler bize hesap verecekler. Yaş ne kadar ilerleyince, insan ahiret pazarına o kadar girmiş olur, o kadar yakın olur. Ölümle burun buruna gelir, göz göze gelir, o kadar yaklaşır ölüme. Bütün işaretler, bütün remizler, yokuş çıkarken dermansız kalan ayaklarımız, nefes nefese kesilmemiz bütün bunlar der ki artık yaklaşıyorsun biraz sonra senin de güneşin batacak ayrılacaksın bu dünyadan peki inne ileyna iyabehum thumme inne aleyna hisabuhum. Allah'ın kulları cenab Hak bize bütün bu işaretleri verdi ki rahmetinin tecellisi olarak verdi ki ölüme hazırlan Doğduğumuz gibi kalabilirdik Hep 15 yaşında olabilirdik Allah Teala bizi ölene kadar 20 yaşındaki halimizde muhafaza edebilirdi. Fakat rahmetinin tecellisi olarak sırtımızda yaş ilerleyince kamburlar oluştu. Ayağımızda, dizimizde derman fer kalmadı gözümüzde. Bütün bunlar hazır ol kulum. Sıratı geçebilecek misin? Mahşer'de hesabı bu hayatın verebilecek misin? Akşam oluyor. Dükkandan ayrılacaksınız, tezgahı toparlıyorsunuz, hesabı alacakları verecekleri, onları yeniden gözden geçiriyorsunuz. Peki sakalımızdaki beyazlıklar, saçımızdaki aklar hazırlanıyor musun ölüme? Sana bunu hatırlatıyor, yoksa bir kuaföre gidip saçını boyatıyor. Bıyıklarını, sakallarını, oradaki ölümün işaretlerini yok ediyor. Kendini bu şekilde ölümden teselli edeceğini mi zannediyorsun Müslüman? Kardeşlerim gidiyoruz. Kiramen katibin. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Melekler yaptıklarımızı yazıyorlar. Sıratta, mahşerde bize yaptıklarımızın, yapmamız gerekirken terk ettiklerimizin hesabını soracaklar. Tezgahınız, mağazanız, eviniz, çarşınız, pazarınız ne halde? Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bize bazen dünyadan bahseder. Bazen ahiretten sahneler, tablolar gösterir. Oraya hazırlanalım diye. Ahiretten bir perde kaldırır Kur'an-ı Hakim. "Ohum yasarihu fiha. Rabbena ahrijna na'mal salihan gayra allazi kunna na'mal." اَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُوا ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرٌ İnsanlar o cehennemde feryat edecekler Ya Rabbi bizi buradan çıkar Allah'ım diyecekler eğer bizi cehennemden çıkarırsan o zaman dünyada yaptıklarımızdan daha başka ameller yapacak namazımız olacak orucumuz olacak hacımız olacak Ya Rabbi eğer bizi tekrar dünyaya döndürürsen sana bu kulun isyan etmeyecek ya Rabbi Allah Azze ve Celle اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَى Bir insanın düşüneceği kadar, tefekkür edeceği kadar bir hayatı, bir ömrü sana vermedik mi? وَجَاءَكُمُ nedir? Sana uyarıcı geldi. Uyarıcı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi. وَالْعَصِرُ Kur'an-ı Hakim onun asrına yemin ediyor. Onun hayatına yemin ediyor. Zamana yemin ediyor. Fakat bazı müfessirlere göre peygamber aleyhissalatu vesselamın hayatına yemin ediyor. 23 yılda Arap yarımadasını değiştiren en kötüden en iyiye taşıyan Hazreti Muhammed aleyhisselamın ömrüne hayatına yemin olsun. Peki sen peygamber aleyhissalatu vesselama ittibar seydin 23 yılda rezaletin, felaketin Allah'a isyanın manifestosu olan bir yeri Allah'a itaatin merkezine çeviren Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi Sen de dünyayı değiştirecektin Ve ekumun nedir Sana uyarıcı olarak Hz. Muhammed Aleyhisselam geldi Uyusaydın Mus'ab gibi olacaktın 500 kişiyle Medine'de Allah Resulü Aleyhisselam'ı karşılayan Mus'ab gibi olacaktın Evini dönüştürecektin, mağazayı dönüştürecektin, orada Allah'a isyan olmayacaktı senin alışverişinde, faiz olmayacak, hayatında kumar, piyango olmayacaktı, Musab gibi buradayım ya Resulallah diyecektin. Kardeşlerim, Ekumun nedir? Onun bir diğer anlamı ise size Kur'an Hakim uyarıcı olarak geldi. Eğer düşünseydiniz, şimdi cehennemde feryat edenler o Kur'an Hakim sizin hayatınızı değiştirecek, dönüştürecekti. Arap Yarımadası'nda, Peygamber aleyhissalatu vesselam geldiğinde Araplar o kadar içki tüketiyorlar ki evlerinde sudan daha fazla içki var. Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini merhale merhale onlara okudular. Onlar dinlediler. Yağmuru toprak nasıl selamlıyorsa Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini Yağmuru çeken bir toprak gibi yüreklerini aldı sahabe-i kiram radıyallahu Fehel entum muntehun ayetin duyunca Artık işkiden vazgeçtiniz değil mi? Allah'ın kainatın sahibinin buyruğuna Sahabe-i kiram radıyallahu Buna tanık olunca Evlerine koştular İşki küplerini aldılar Kapıya çıktılar Döktüler, Medine sokakları o gün işkiseli haline gelmişti. ''İnteheyna ya Rab'' diyorlardı. ''Vazgeçtik Allah'ım vazgeçtik'' diyorlar. ''Fehel entum muntahun, ''İnteheyna ya Rabbi'' ''Vazgeçtik'' diyorlar. ''Ve caekumun nezir'' ''Aynı uyarıcı sana da geldi'' ''Senin evine, benim evime de geldi kardeşim'' Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَىٰ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ kuran Hakim onlara faizi bırakın buyurdu. Terk edin. Alanlar, verenler Allah'la savaşıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam'la savaşıyor. Bıraktık Allah'ım dediler. Ne kadar faizden alacağımız varsa, Bizi Arap Yarımadasının en zenginlerinden yapacak olsa da vazgeçtik, şahit oluyor. Arab bir dediler. Wa ja'ekumun nizir kardeşlerim, ya ey yuhalladin hamenu, inna al khumru wal meysru wal azlamu ridusun min amel shaytan, fajtenibu'u la'lekum tuflahun. Eğer bir toplumda huzursuzluk varsa Ailede saadet yoksa, çocuklar, kızlar babalarına itaat etmiyorsa, o zaman o toplumda şunlar var buyuruyor Kur'an-ı Hakim. İnnemel hamuru içki var. Alıyorlar satıyorlar. Vel meysir o toplumda kumar var. Adına milli diyorlar. Gidiyor alıyor kağıt parçasını. Toto diyorlar, loto diyorlar. İddia diyorlar. Alıyorlar evlerine geliyorlar bekleyecekler. Ne kadar çıkacak? Kur'an'a hakim buyurdu ki seni uyaran, beni uyaran, sana Allah'ın ayetlerini bütün yüreklere taşı, görevini veren Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, bu buyruğumdan haberin var mı? Haberin var mı? Sana dedim ki kumar, sana dedim ki içki, sana dedim ki bütün oyun çeşitleri, şeytanın amelleri, bunlar seni ben kendinden uzaklaştıracak seni namazından namazının ruhundan uzaklaştıracak haberin var mı Müslüman alıyor kağıdı oynuyor belki 10 lira çıkacak sonra 20 çıkacak zannedecek ki para hep böyle kolay kazanılıyor oynayacak oynamaya devam edecek Kolay kazanıyor parayı, kolay harcayacak Dalacak kumarın içerisine Dalacak piyangonun içerisine Sonra kaybetmeye başlayacak Evini satacak, arabasını satacak Evde çocuk çocuk baba süt diyecek Baba ekmek diyecek Yavrusuna ekmek Yavrusuna süt getirmekten aciz hale gelecek Yığınlar insanlar On binler yüz binler Sonra evlerde cinayetler Adam eşini öldürecek. Eski hayata alışan bir kadın vardı. Eğlence merkezlerinde sabaha kadar eğlenen bir aile vardı. Eski hayatı isteyecekler fakat elde avuçta bir şey kalmayacak. Kardeşlerim sonu ya cinayet, sonu ya intihar, sonu ya felakete gidecek. Allah Azze ve Celle eğer toplumdan, kumarı kaldırmazsanız, iddiayı, piyangoyu, şans oyunlarını kaldırmazsanız orada saadet olmaz. O evde huzur olmaz. Ya eyhellezine amenu, ey ehli iman. Bunun ne büyük felaket olduğunu ancak siz anlayabilirsiniz. Asab-ı kiram radıyallahu anhum. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan bu buyrukları aldılar. Evlerinden çıktılar. Şehirlerinden ayrıldılar, başka şehirlere, başka diyarlara gittiler, haberiniz var mı dediler Eğer evinizde, şehrinizde saadet, huzur yoksa, peygambere, Allah'a isyan ediyorsunuz Ya kumar var, ya zina var, ya içki var dediler Kardeşlerim, biz sokakta anlatmayı bıraktık, da anlatmayı bıraktık Piyango dükkanlarının önünde kardeşim, bu seni cehenneme götürür. İddia oyunlarıyla meşgul olanlara hakkın buyruklarını anlatmak, hatırlatmaktan vazgeçtik. Evimize çekildik, evlerde televizyonlar var. Televizyonlarda faizin reklamı. Oğlunla izliyorsun, normal bir hadise gibi anlatıyorlar. Oğlun faize alışıyor. Kumar programları piyangolar, eğlenceler Eskiden sadece yılbaşı gecelerinde dans söz çıkarırlardı. Fakat şimdi her akşam evinize almış olduğunuz ekranlarda televizyonlarda dans sözler var. Oca kumun nedir? Kur'an aramızda. Peygamber ve selamı sünneti içimizde. ekumun nedir? Kıyamet günü cehenneme düşenler. Orada feryat edecekler. Tekrar dünyaya dönsek ya Rab diyecekler. Allah Azze ve Celle Size düşünmeniz kadar, ibret almanız kadar bir ömür vermedik mi biz? Size Kur'an'a hakim gelmedi mi? Uyarıcı gelmedi mi size? Onun bir anlamı da ömür. Hayatınız ilerliyor. Saçınızda aklar var. Artık ahiret borsasına, ahiret çarşısına girdiniz. Hayatı kendinize göre, ahiretinize göre ayarlıyor musunuz? وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مرة. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki an olsun, yemin olsun وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ furada كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّ Sizi başta nasıl yarattıysak öyle teker teker bizim huzurumuza geleceksiniz yani Halep'te çocukları öldürenler Müslüman kadınların iffetlerini kirleten katiller yarın kıyamet olacak Allah'ın huzuruna kara birliklerinizle, deniz birliklerinizle, ordularınızla, valilerinizle Kalilerinizle, kumandanlarınızla, katillerinizle değil yalnız başına geleceksiniz ey katiller! park alanlarında çocukları öldürenler, katledenler, yavrusuna ekmek getirebilmek için uzun kuyruklarda, Halep'te, İdlib'te, Hamada, Musul'da ekmek alabilmek için bekleyen anneleri öldüren katiller. Wallakaj furada kemah halaknakumu wallamara. Allah'ın huzuruna yalnız başına geleceksiniz, yalnız öleceksiniz, yalnız. Değil direceksiniz. Veilul <gülüyor> likulli humazatil lumaza. الذي جمع مالا Muhacirlere dönüp bakmayanlar, miskine yolda kalana elini uzatmayanlar, o malı toplayanlar, sayanlar, biriktirenler, kaş göz işareti yapanlar kim bu muhacirlere kapıyı açtı? Neden bunları aldı, kabul etti diyenler, zekat vermeyenler, Allah'a isyan edenler, Karun'lar, Nemrut'lar, Firavun'lar, siz de yalnız geleceksiniz. Velakad ji'tumuna furada kema halaknakum avval merra. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle yaşadığımız dünyada bizi Kur'an'a Hakim'le ihtar ediyor. Uyan diyor, işaretler var. اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ hatta zurtumul makabir. Çoklukla iftihar etme, malınla evlatlarınla, makamınla iftihar etme. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Öyle bir gün var ki, serinde içtiğin bir bardak suyun bile hesabını vereceksin. Evinde kaloriferli odadasın. Dışarıda olanlar var, çadırda duranlar var. İmkanımız varken onlara imdad etmediyse oturduğumuz o odanın orada içtiğimiz suyun hesabını bize soracaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya bize bunları anlatmaya geldi kardeşlerim. Allah Resulü aleyhisselam Asab ı kiramın yüreğine kıyamet şuurunu koydu Sonra gelen kuşaklar o yolda devam ettiler Hem dünyaları hem ahiretleri için çalıştı onlar süfyan Sevri Hazretlerine Bir gün insanlar yolda yürürken karşılaşırlar Derler ki Üstad İclis ma'ana netehaddes Otursan bizimle beraber de Seninle konuşsak Hale dair muhabbet yapsak Süfyan-ı Sevri Hazretleri gün ilerliyor, gün vazifesini yapıyor Biraz sonra aydınlığını geceye teslim edecek. Peki ya gün çalışırken, her şey eşya, vazifesini ifade ederken biz nasıl oturabiliriz? Allah dostlarına oturalım, çay içelim, kahve içelim, muhabbet yapalım dedikleri zaman güneş durmuyor ki... Ömür durmuyor, eğer güneşi durdurabilirseniz oturalım, gülelim, eğlenelim, kam alalım dünyadan. Zaman durmuyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ile her zaman onunla olursak en zor anlarımızda da o bizi yalnız bırakmayacaktır. O bizi rahmetiyle hatırlayacaktır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Sekerat-ı Mevti'nde Kur'an-ı Hakim okuyor. Etrafındakiler diyorlar ki, تَقْرَعُ Kur'an وَاَنْتَ ف۪ي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ Artık nefes alamıyorsun. Ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim etmeye belki dakikalar var. Şöyle kenarda dursan, Kur'an Hakimi bıraksan, dilinle sadece Allah Allah desen, o halde Rabbini zikresen deyince, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, Kur'an Hakimi olmadan geçirdiğimiz her saniye, her dakika, aleyhimizde kimin cesareti var zaman aleyhinde olacak ve bunun hesabını Allah'a verecek bir cesareti olacak gidiyoruz bu dünyadan her geçen saniye bizi ölüm meleğine götürüyor kardeşlerim Abdülmelik bin Mervan halife Emevi devletinin sultanı dünyanın en büyük devletinin başında son anı ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim edecek ağlıyor Ölümü kelime kelime heceliyor, yudum yudum ölümü içine alıyor. O an dışarıda birisi var. Onun elbiselerini yıkıyor. Şiir söylüyor. Zevkü sefada, içeride sultan o ise ölümü istikbal ediyor. Diyor ki: Ya leyteni kumtu gassalen. Keşke ben de bir çamaşır yıkayıcısı olsaydım. Halife olmasaydım, devlet başkanı olmasaydım, bu kadar yükle, bu kadar günahla ölümün kapısına dayanmış olmasaydım. Bir kapıya geleceğiz, geriye döneceğiz. Geriye döndüğümüz zaman ahiret adına bizi sevindiren ameller mi göreceksiniz? Yoksa vel teffeti sâku bisâku. Ayaklarımız birbirine dolandığı ruhumuzu teslim ettiğimiz an feryatlar figanlar mı bizi kuşatacak? gidiyoruz kardeşlerim. Neyin hesabını yapıyoruz? 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık planlar. Peki ölüm bunun neresinde? Ahiret bunun neresinde? وَسَارِعُوا اِلَى ila مِنْ رَبِّكُمْ Allah Azze ve Celle cennete affa koşmayı bize tembih etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem فَسْتَبِكُ hayrat Kur'an-ı Hakim'in buyruğuyla bizi onun yolunda hayır yolunda mazlum onların muhacirlerin muzdariplerin eline tutma noktasında yarış halinde olmaya Kur'an Hakim bizi davet etti Peygamber aleyhissalatu vesselam bu buyrukları hatırlattı bizlere Peki nereye gidiyoruz Önümüzde birkaç gün var Yıl değişecek Yeni bir yıla gireceksiniz Müslüman Zaman geçtikçe ömür ilerledikçe Onda bir hüzün hali olur Acaba yarın nasıl olacak? Dünün hesabını Allah azze ve celle'ye verebilecek miyim diye. Bunun derdiyle, hesabıyla, muhasebesiyle mümin meşgul olur. Fakat hazırlıklar görüyorsunuz. Mağazalarda görüyorsunuz. Ekranlarda görüyorsunuz. Şehirlerde hazırlıklar görüyorsunuz. Peki Müslümanlar, müminler, kardeşlerim, nereden geldi bize? Nereden bulaştı? Batıdan geldi. Batıdan sirayet etti. Şimdi onlar eğlenmeye hazırlanıyorlar. Şimdi onlar keyif yapacaklar. Stadlarda, alanlarda toplanacaklar. Peki Londra'da, Paris'e, New York'ta neden toplanacaklar? Niçin eğlenecekler? Halep'te akıttıkları kanlardan dolayı eğlenecekler. Halep'te, Hamada, Hamzalarınızı, Eneslerinizi, Abdullahlarınızı katlettiler. Mısır'da kardeşlerinizi zindanlara koydular. Arakan'da, Myanmar'da, Müslüman kadınların, babalarının gözü önünde iffetlerini kirlettiler. Şimdi katiller, Yeni yıla girerken zafer ayinleri yapacaklar kutlayacaklar. Ne kadar kan döktüler. Ne kadar Hamza öldürdüler, şehit ettiler. Onun kutlamasını yapacaklar. Peki Müslüman sen neyin kutlamasını yapacaksın? Katiller orada, eşkiyalar orada. Allah ve Resul düşmanları ekranlarda. Size Müslüman'ın kanını döktüklerinden dolayı nasıl keyif yaptıklarını gösterecekler. Dans sözleri çıkaracaklar şarkıcıları çıkaracaklar. Evlerimizde acılar var. Evlerimizden ağıtlar yükseliyor. Şehirlerimizin sokaklarında kan var. Müslüman Ümmetin yüreği kanla akıyor. Bu feryadın içerisinde o katiller yarın senin de katilin olacaklar. Belki katilin olmak istiyorlar. Yarın seni de vuracaklar. Vuruyorlar. Eşkıya ile vuruyorlar. Tuzaklar kuruyorlar. Peki bu kadar tuzağın içerisinde katillere duyulan bu aşk neyin ifadesi? Festibükul <gülüyor> hayrat, Hazreti Kur'an uyanın buyuruyor. Vaca ekumun nedir? Uyarıcı olarak Kur'an hakim, uyarıcı olarak Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam, uyarıcı olarak saçımızdaki aklar yetmedi mi kardeşlerim? Eğer Allah Azze ve Celleye bütün varlığımızla yönelmesek, sadece İslam, yalnız İslam demezsek, bu adlar bitmeyecek. Allah yolumuzu açmayacak. Ama eğer bütün varlığımız mevcudiyetimizle, evimizde, sokağımızda, emri bil maruf nehy-i yaparak, onun yoluna sahabe-i kiram radıyallahu anhum gibi dönersek, o zaman önünüzde daha büyük kuşatmalar göreceksiniz. Şehirlerinizde eşkıyalar, ''Küresel güçler adına bombalar patlatıyorlar, yine patlatacaklar.'' Siz de diyeceksiniz ki ''Kulid'u şürekâhikum, sümme kîdûni felâ tunzirûn.'' Mekke'de kuşatılan Peygamberiniz bu ayeti okuyordu. ''Kulid'u şürekâhikum, ey katiller, dinsizler, bütün ortaklarınızı çağırın, sonra bana tuzaklar kurun, bana mühlet vermeyin, fakat unutmayın.'' اِنَّ وَلِيَّ اللّٰهُ الْلَذ۪ي نَزَّلَ Biz yetim değiliz, biz sahipsiz değiliz, biz sahralarda atılmış kurda kuşa yemedilen varlıklar değiliz, bizim sahibimiz var, Kur'an'ı indiren Allah Azze Celle bizim sahibimizdir. Eğer biz onun yoluna bütün varlığımız mevcudiyetimizle dönersek, Amerika, Rusya, bütün köresel güçler, Anadolu'ya, ümmetin diriliş merkezine, bütün o stratejik merkezleriyle, tuzaklarıyla gelseler, ordularıyla gelseler, haydutlarıyla gelseler, inne وَلِيَّ اللّٰهُ الَّذ۪ي kitab O kitabı indiren Allah senin velin olacak. Allah muhafız olarak yetmez mi Müslüman? Allah Veli olanları, yuğrjumunun zulmata Nurla Nur Allah Veli olursa, bütün karanlıklardan, yıkılmış şehirlerden, uhudlardan sizi alır. Önünüzde Hz. Muhammed Aleyhisselam olduğu halde, Mekkelerin fetine götürür. Sadece İslam, yalnız İslam dersek, Allah Azze ve Celle yeniden velimiz olacak.